Allah'ın Şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. İnne ve nasta'eynuhu ve ve nauzu billahi min shurur anfisina ve min Men ve men yudli falahadillah. Ve ışşadu anla ilahil lahuh la, la Ve ışşadu anna muhammedan abduhu ve rasulu. Amma bat. Fına kitab Allah. Ve hayr el hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l umuri muhtesasatuha ve külle muhtessetin bid'a ve külle bid'atin zalale ve külle İman ve küfür meseleleri Ehli Sünnet ve Cemaat akidesinin en önemli meselelerinden biridir. Mümin kimdir? Kafir kimdir? Kişi İslam'a ne ile girer? İman artıp eksilir mi? ''İmanın artıp eksilmesinin sebepleri nelerdir?'' gibi soruların beyanını içerir. Kıbleye yönelen insanlar arasında ortaya çıkan ilk ihtilaf konusu bu olmuştur. Bu mesele o kadar önemlidir ki Resulullah aleyhissalatü vesselam henüz bu konu ortaya çıkmadan önce Müslümanları ona karşı uyarmıştır. Nebi aleyhissalatü vesselam haricilerden uzak durulması konusundaki hadisleri mütevatir olarak bize nakledilmiştir. Bu hadislerden bazılarında şöyle buyruluyor: Müslümanlar içinde bir fırka çıkacaktır. Onları Hakk'a en yakın olanlar öldürecektir. Bunu Müslim ve Ahmet bin Hame'l rivayet ederler. Bu hadisinde beyan ettiği üzere hariciler ortaya çıkmıştır. Onlar Kur'an okurlar fakat okudukları boğazlarından aşağı inmez. Müslümanları öldürür, müşrikleri bırakırlar. Okun yaydan çıkması gibi İslam'dan çıkarlar. Onlarla karşılaşırsam... At ile savaşır gibi, at kavmiyle savaşıldığı gibi savaşırım. Bunu Bukhari ve Müslüm rivayet etmişlerdir. Havariç, yani haricilik, fitne ve bidati, sahabe asrının sonlarına doğru ortaya çıkmış ilk itikadi, akidevi bidattir. Hariciler büyük günah işleyen kimselerin kafir olduğuna ve ebedi cehennemde kalacağına inanırlardı. Burada iki mesele ortaya çıkmaktadır. Birincisi, iman ve din meseleleri. Dünyadaki hükümler bakımından Müslüman kim, kafir kim, münafık kim, fasık kim? İkincisi, insanların ahiretteki durumu bakımından vaat ve vaid meseleleri. Dünya ve ahiret açısından imanın artıp eksilmesi konusu. İman, söz, amel ve niyettir. İbadetlerle artar, günahlarla eksilir. İman söz ve ameldir dediğimizde yani kalbin ve dilin sözüyle, Kalbin, dilin ve organların ameli kastedilir. Burada beş şey sayılmış olması, e, bu bir herhangi bir sakınca yoktur bunda. Çünkü bunları dörde indirmek mümkündür. Dilin amelini organların amelin içine kattığımız zaman bu dörde inmiş olur. Yani e, en muhtasar tarifi imanın iman söz ve ameldir. Biraz tafsilata gittiğinde kalbin ve dilin sözü, kalbin ve dilin ...ve ağzaların ameli. Kalbin sözü Allah'a inanç, onu tasdik, yakin ve marifetullah'tır. Bunu meleklere, peygamberlere, kitaplara, ahiret gününe, kadere iman takip eder. İlim, marifet, inanç, tasdik ve yakin kelimeleri arasında az bir fark olmakla birlikte müteradif gibidirler. Yani birbirlerinin yerine kullanılabilirler. İnsan Allah'tan başka ilah olmadığını bilir... Melekleri bilir ve inanır, kitaplara iman eder ve onları tasdik eder. Allah'ın kitapları indirip bunlara kelamını yazdığını bilir, onların hak olduğuna inanır, peygamberlere inanır. İşte bunlar kalbin sözüdür. Hiç koşkusuz bu imanın aslındandır. Yani imanın varlığı bunların varlığına bağlıdır. Bunlar yoksa iman da yoktur. İnsanlar kalben kesin olarak inanmazlarsa mümin olmazlar. Dilin sözüne gelince kelime-i şehadeti dil ile ifade etmektir. Mümin olmak için hem Allah'tan başka ilah olmadığına hem de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Resulullah olduğuna iman etmek gerekir. Eğer Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletinden habersiz ise insan Allah'tan başka ilah olmadığına iman etmekle kurtulabilir. Ama bunda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletinden haberiz olması şarttır. Çünkü kelime-i tevhidi kabul etmiş durumdadır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletini duyduğu halde ona iman etmeyen kafirdir. Yine meleklere, Mesih'e, Üzeyre, putlara taparak Allah'a şirk koşanlar da küfre girmişlerdir. Bu kimselere Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaleti ulaşmamış olsa dahi bunlar kafir sayılırlar. Ancak, yani buradaki fark anladınız değil mi? Çünkü meleklere, Mesih'e, Üzeyre veya putlara veya ortak koşan şeylere... E, ibadet edenler, bunları Allah'a ortak koşanlar la ilahe illallah'a muhalefet etmiş olurlar. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselatü ulaşmamış olmaları onlar için bir e, tekfirine mani hal değildir. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tebliği kendilerine ulaşmadıkça azap görmeyeceklerdir. Bu noktada iman ve din ile vaat ve vaid meseleleri gündeme gelmektedir. Az önce iman ve din meselelerini dünyadaki hükümler bakımında kim Müslüman, kim kafir, kim münafık diye tarif etmiştik. Vaat ve vaid meselesi de hem ahirette hem dünyadakini kapsayan konu. Kişi Allah'a şirk koştuğu için kafir sayılır fakat Resulullah'ın tebliği ulaşmadığı için azaba uğramıyor olabilir. Nitekim İsra suresinin 15. ayetinde şöyle buyuruluyor. Kim doğru yolu seçerse kendisi için seçmiş olur. Kim de doğru yoldan saparsa kendi aleyhinde sapmış olur. Hiçbir kimse başkasının günahını, yükünü taşımaz. Biz peygamber göndermediğimiz hiçbir halkı cezalandırmayız. Kalbin ameli Allah'ı sevmek, ihlaslı olmak, Allah için sevmek, Allah için kızmak, ümit var olmak, zayıflığı bilmek, boyun bükmek, yani Allah karşısında tezellül, tevekkül, ...şükür, sabır gibi kalbin amelleri, mücerred tasdik, iman ve yakın üstünde bir şeydir. Bir kimsenin Muhammed ya da Ahmet olduğunu bilmek başka, onu sevmek ya da nefret etmek başka bir şeydir. Ebu Cehil ve Firavun'un küfrünü bilmek başka, onlardan nefret etmek başka bir şeydir. İbrahim Aleyhisselam, Musa, İsa ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduklarını bilmek ve inanmak başka... Onları sevmek başka bir şeydir. Bu kalbi ameller olmazsa kişi iman dairesinden çıkar. Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Nehmil suresi 14. ayetinde. Vicdanları onların doğruluğuna şahitlik ettiği halde, sırf kibir ve haksızlık saiki ile sebebiyle onları inkar ettiler. İşte bak da fesatçıların, bozguncuların akıbetlerinin nasıl olduğunu gör. Musa Aleyhisselam da Firavun'a şöyle hitap etmiştir. İsra suresi 102. ayetinde anlatıldığına göre. Musa da şöyle cevap verdi. ''Peki bilirsin ki bu ayetleri birer belge olmak üzere indiren göklerin ve yerin Rabbinden başkası değildir. Ey Firavun ben de senin mahvolduğunu zannediyorum, helak olduğunu zannediyorum.'' Firavun'un küfrü hem kalbi hem de lisanının iman etmemesinden kaynaklanmaktaydı. O ölüm anı dışında iman etmediği için iman ona fayda vermemişti. İblis ise Allah'ın varlığını inkar etmiyordu. Ancak kibirlenmiş ve Allah'ın emrini dinlememişti. Bu itibarla onun küfrü yalnızca kalbin amelinin olmamasından kaynaklanmaktaydı. O Allah'ın varlığını ve birliğini inkar etmiyordu. Hicr suresi 36. ayetinde Ya Rabbi dedi. O halde insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver. Rabbini itiraf ediyor burada. Hicr suresinde yine 39-40. ayetlerde İblis dedi ki ''Ya Rabbi beni azdırmana karşılık yemin ederim ki ben de dünyada onlara günahları süsleyeceğim ve ancak senin ihlasa erdiğin kulların hariç onların hepsini azdıracağım. Ahiret gününe ve kendisini Allah'ın yarattığına da inanıyordu. Araf suresi 12. ayetinde şöyle buyurulur. Allah buyurdu ''Söyle bakayım sana emrettiğim halde secde etmene mani nedir?'' İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü sen beni ateşleyen, onu ise bir çamur parçasından yarattın. Bu itibarla küfre düşmesi marifet ve tasdik itibarıyla değil, küfrü ve emre itaatsizliği itibariyledir. Emre itaatsizlik ve kibir, kalbi, kalbi bir ameli terk etmek anlamına gelir. Kalbin ameli olmazsa iman da olmaz. Bazı. Şimdi burada azaların e, mesela diliyle e, Allah Azze ve Celle'yi Rabbi olarak itiraf ediyor. Ahiret gününü ikrar ediyor. Yani bir tasdiki gerçekleştiriyor. E, onun küfre girmesinin sebebi kalbindeki bir e, küfürden, kibirden kaynaklanıyor. Kalbi amelin terkinden kaynaklanıyor. Çünkü Allah'ın emri karşısında böyle bir e, cevap vermesi, bir taraftan dilin ameli diğer taraftan kalbinin e, amelinden kaynaklanan e, bir küfür. Organların ve dilin amellerine gelince bunlar esasen birbirleriyle bağlantısı sebebiyle aynı şeydir. Namaz da böyledir. Namazda bütün iman cüzleri vardır. Mesela ihlas, niyet ve tasdik vardır. Tekbir, kıraat ve tesbih vardır. Kelime-i şehadet vardır. Kıyam, ruku, secde ve oturmalar vardır. Dilin ve organların ameli içine namaz, oruç, zekat, hac, cihat, çalışma, akraba bağları, yani sılay rahimi gözetmek, yaratılıklara, mahlukata iyilik, iyiliği emretmek ve yasaklıkları nehyetmek, kötülükleri yasaklamak girer. Dilin sözünü dilin ameli içine almamızın sebebi kelime-i getirmenin imanın rükünlerinden olmasıdır. Kelime-i getirmeyen mümin olamaz. Ancak emri bil maruf ve nehyanil münker yapmayan kafir olmaz. İyiliği emretmek ve kötülüğü yasaklamak imandan olmasına rağmen bu vacibi. Terk etmek kişiyi kafir yapmaz. Yine zikretmeyende mümin olmaktan çıkmaz. Allah'ı zikretmeyen kimse de mümin olmaktan çıkmaz. Fakat zikretmesiyle imanı artar. Allah'ı zikretmek de imandandır. Sadece fiilin derecesine göre asi sayılır. ...vacip olanı terk etmesi sebebiyle az sayılır. Ancak namaz, oruç, zekat ve haccı terk edenin kafir olup olmadığı ihtilaf konusu olmuştur. İman artar ve eksilir. Kalbin amel ve sözü ile dilin sözü ve organların ameli artar ve eksilir. Kalbin sözü kemmiyet ve keyfiyet itibariyle artar ve eksilir. Nicelik açısından artış imanın, insanın bildiklerinin artmasıyla olur. Böyle imandaki böyle bir artış insanın ilminin artmasıyla olur. Koş insanların ilimleri, bilgileri derece derecedir. Bu itibarla hem insanın bizzati kendi imanı artar ve eksilir hem de insanların bir kısmını bir kısmının imanı diğerlerinden daha fazla ya da daha eksik olabilir. Kalbin sözünde nicelik itibarla iman artışı şöyle olur. Kişi daha önce bilmediği ve dolayısıyla tasdik etmediği bir şeyi öğrenip tasdik ettikçe imanı artmaktadır. Mesela en basit misal ile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hiç duymadığımız bir hadisi bize ulaştırıldı, okuduk, gördük veya bize nakledildi. Onu tasdik etmemizle imanımız artıyor. Mevcut imanımızda bir artış meydana geliyor. Mesela Allah'ın esmasını, isimlerini bilmeyen ya da bildiği halde anlamayan bir kişi düşünelim. Bu kişi Esma-i Hüsna'yı öğrenip tasdik ederse ve manalarını anlarsa imanı artar. Burada artış marifet ve tasdik açılarından gerçekleşmektedir. Mesela Mukid isminin Esma-i Hüsna'dan olduğunu bilmeyen bir kişi, ''Rabbimizin her kim güzel bir şefaatte bulunursa o iyilikten kendisine de bir nasip vardır.'' Kim de kötü bir hususta şefaat ederse ondan da kendisine bir pay düşer. ''Allah her şey üzerine kadirdir.'' Ayetini işittiği zaman mukit isminin Esma-i Hüsna'dan olduğunu öğrenmiş olur. Bu ayette geçtiğinden dolayı. Bunu takiben mukit kelimesinin şehit, rakib anlamlarına geldiğini öğrenince imanı iyice artmış olur. Muhtemelen bütün Müslümanlar Allah Teala'nın samet olduğunu bilir. Ancak onların çoğu samet kelimesinin anlamını bilmez. Kişi samet kelimesinin ihtiyaçların arz edildiği merci, mükemmel efendi, azamet sahibi, hilim sahibi, her şeyi bilen, bütün kemal sıfatlarına sahip yemeyen ve içmeyen anlamlarını geldiğini öğrenince önce bilgisi, ilmi sonra da imana artar. Meleklere iman bahsinde de kişi meleklerin ismini bilebilmektedir. İman ve e, dinin aslını oluşturan Allah'tan başka ilah olmadığına da inanmaktadır. ...ancak Kur'an'da ismi geçen bütün melekleri bilemeyebilir. Bunların vazifelerinden haberdar olmayabilir. Vahiy meleği Cebrail'i, Yağmur meleği Mikail'i, Cehennem'in bekçisi olan meleğin ismini... ...bunların vasıflarını ve işlerini, görevlerini bilemeyebilir. Bunları öğrendikçe imanı da artar. Kitapları ve peygamberlere iman bahsinde de aynı durum geçerlidir. Kur'an'da ismi geçen 25 peygamberi öğrenip tasdik ettikçe... Kur'an'da anlatılmayan peygamberlerin de varlığını bildikçe ve onları da icmalen iman ettikçe sadece Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini bilen ve diğer peygamberleri bilmediği için icmalen iman da etmeyen kimseye göre imanı fazlalaşır. Burada hem insanlar arasında hem de bizzat şahsın kendi hayatında tefabüt eşitlik bulunmaktadır. Yani insan bir şeyler öğrendikçe imanı da aynı oranda fazl fazlalaşır. Kalbin sözü açısından imanın aslı Allah'tan başka ilah olmadığını tasdik etmektir. Bunun dışındaki şeyler onları bilmeye bağlıdır. Yani iman açısından rükun sayılırlar. Bu oldukça önemli bir konudur. İmanın aslı şu ayette de belirtildiği gibi Allah'tan başka ilah olmadığını tasdik etmektir. Muhammed Suresi 19. ayetinde şöyle buyruluyor: O halde şu gerçeği hiç unutma ki Allah'tan başka ilah yoktur. Sen hem kendi günahından, hem mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahlarından ötürü Allah'tan af dile. Allah dünyada dönüp dolaştığınız yeri de, ahirette varıp duracağınız yeri de pek iyi bilir. Allah'tan başka ilah olmadığını bilmeyen mümin sayılmaz. Küfre girmiş addedilir. Azaba uğrayıp uğramayacağı ise başka meseledir. Başka bir meseledir. Allah'tan başka ilah olmadığını bildiği halde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaletini, Cebrail'in vahiy meleği olduğunu... Musa'nın peygamberliğini, Tevrat'ın münezzel indirilmiş bir kitap olduğunu, Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu bilmezse kafir sayılmaz. Allah'tan başka ilah olduğuna inandığı sürece ve Allah'tan başka ilah olmadığına inandığı sürece mümin sayılır. Bu kişi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in risaletini öğrendiğinde iman etmezse Musa Aleyhisselam'ın peygamberliğini öğrendiği halde tasdik etmesi, bakın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelince iman diyoruz, Musa Aleyhisselam'a gelince tasdik diyoruz. Cebrail öğrendiğinde inanmazsa, vahiy meleği olduğunu reddederse, Kur'an'ı tekzip ederse kafir sayılır. Artık Allah'tan başka ilah olmadığına inanmasının, yani La ilahe İllallah'a ikrar ediyor olmasının hiçbir anlamı kalmaz. Bunların imanın rüknü olması, onların bilinmesine bağlıdır. Halbuki Allah'tan başka ilah olmadığına iman etmek böyle değildir. Çünkü bütün peygamberler bunu ilan etmişlerdir. Buna inanmayan mümin de olamaz. Azaba uğrayıp uğramayacağı ise bir başka meseledir. Buna inanıp diğerlerini bilmediği için iman etmezse yine de Allah katında mümin sayılır. Bu esas oldukça önemlidir. Çünkü bazı kimseler burada farklı şeyleri şart olarak kabul etmektedirler. Mesela bazı, bazı bidatçılar şöyle diyorlar. Kelime-i Tevhid'in bütün tafsilatını bilmeyen mümin sayılmaz. Harciler, e, so, özellikle son zamanlardaki harciler bu tür ifadeler kullanıyorlar. Bunları icmali olarak bilmek yeterli değildir derler. Şirkin bütün çeşitlerinin bilinmesi gerekir. Onlara göre Tevhid'in ve şirkin bütün çeşitlerini bilmeyen iman dairesine dahil sayılmamaktadır. Onlara neden sadece bunların bilinmesine şart koşuyorsunuz diye karşılık verebiliriz? Neden rububiyet ve esma ve sıfata dair şirkin bilinmesini şart olarak kabul etmiyorsunuz diyerek de cevap verebiliriz. Bunları bilmeyen kafir ve cahil midir? Yani Allah Azze ve Celle'nin rububiyetini esma ve sıfatlarını bilmeyen kafir ve cahil midir diye sorduğumuzda onların bu iddiası güme gider. Doğrusu Allah'tan başka ilah olmadığına inanmak imanın aslıdır. Bunun ardından kişinin öğrendiklerine göre imanı artar. Bu öğrenilenler imanın rüknü sayılır. Bunları öğrendikten sonra inkar ederse kafir olur. İşte burada imanın nicelik açısından artışı söz konusu olmaktadır. Nitelikteki artış ise yakinin artmasıyla olur. Bunun da delillerin bu da delillerin ortaya çıkmasına bağlıdır. Rabbimiz Azza ve celle İbrahim Aleyhisselam'a şöyle buyurmuştur. Bir vakit de İbrahim, "Ya Rabbi, ölüleri nasıl dirilteceğini bana gösterilmesin." demişti. Allah, "Ne o? Yoksa bana inanmadın mı?" dedi. "Buna inanmadın mı?" dedi. İbrahim, "Elbette inandım. Lakin sırf kalbin tatmin olsun diye bunu istedim." diye cevap verdi. Allah ona, ''Dört kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra kesip her dağın başına onlardan birer parça koy. Sonra da onları çağır." Koşa koşa sana geleceklerdir. İyi bil ki Allah azizdir, hakimdir. Bakara suresi 260. ayet. Yakinin artması tasdik ile bağlantılıdır. Tasdik ise imanın altı esasının her biri için muhtelif ve derece derecedir. Şüphe ve tekzip hasıl olduğu zaman iman bütün halinde ortadan kalkar. Buradaki şüphe iki tarafın eşitliği şeklindeki şüphedir. Bu şüphe sahibi Allah'tan başka ilah olup olmadığını bilmemektedir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber mi yalancı mı bilmemektedir. Yani iki konuda şüphesi eşit seviyede. Bu iki şeyden birine yakin ile iman etmemektedir. Kur'an hak mı değil mi bilmemektedir. Kıyamet günü insanlar haşrolacak mı olmayacak mı bilmemektedir. Bu şüphe sebebiyle kişinin kalbinden iman kalkar. Rabbimiz münafıklar hakkında şöyle der Bakara 10. ayetinde. Kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını daha da ilerletti. Bu yalancılıkları, bu samimiyetsizlikleri sebebiyle bunlara gayet acı bir ceza vardır. Burada kastedilen kişiler kelime-i söyledikleri, namaz kılıp oruç tuttukları halde şüpheleri sebebiyle münafık olanlardır. Tevbe 45. ayetinde şöyle buyurulur. Senden... Katılmamak için izin isteyenler yani cihada, savaşa katılmamak için izin isteyenler sadece Allah ve ahireti tasdik etmeyenler kalpleri şüpheyle çalkalanıp şüpheler içerisinde bocalayıp duranlardır. Nebi Aleyhisselatü da Ebu Hüreyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Bu ayakkabılarımla git, bu duvarın arkasında Allah'tan başka ilah olmadığına yakin ile inanan kimi görürsen, onu cennette müjdele. Müslüm rivayet etmiştir bunu. Kişi kıyamet günü kurtulmak için yakin sahibi olmalı, şüphesi olmamalıdır. Şüphe imanı ortadan kaldırır. Teksi bilse yani yalanlamak ise şüpheden de ötededir. Şüphe her iki tarafında eşitliğidir. Yani iman ve küfrün eşitliğidir. Bir meseleyi e, tasdik ve inkarın eşitliğidir. Tam ortası. Tam ortası. Şüphe sahibi iman aslına sahip olmaz, bu iman etmiş olmaz. Eğer imanı bir binaya benzetirsek, şüphe sahibi olan arasında binası bulunmayan, arsasında binası bulmayan kişi gibi örnek verilebilir. Fakat onun arsasında çukurda bulunmamaktadır. Teknisip sahibinin ise arsasında çukur vardır. Mesela Allah'ın üçün üçüncüsü olduğuna veya Mesih'in ilah olduğuna inanan kişiler böyledir. Bunlar Allah tek mi üç mü konusunda şüphe taşımamaktadır. Mesih'in kul ve peygamber mi yoksa ilah mı olduğu konusunda da şüphesi yoktur. Bilakis küfün inancı taşımaktadır. Şüphe sahibi ise bundan farklıdır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini inkar edenle bundan şüphe duyan arasında da benzer durum geçerlidir. Teksi bedenin yani yalanlayanın hali şüphe duyanın halinden daha kötüdür. Bununla birlikte her ikisi de imanın esasına aykırıdır. Bu açıklamalarımız tasdikin değişkenliğini anlatmak içindir. Tasdik için öncelikle şüphenin sonra tekzibin olmaması gerekir. İman ise Allah'tan başka ilah olmadığına inanmakla başlar. Elbette bu Muhammed Aleyhisselatü vesselam risaleti kendisine ulaşmamışsa böyledir. İmanın derecelerinin ilki kalbin tasdikidir. Bu da şüpheden azade olmaktır. Yani Allah'tan başka ilah olmadığı ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber olduğu konusunda şüphe duymamaktır. İmanın ilk derecesi budur. Fakat aslen şüphesi yokken şüpheye düşürülmesi mümkün olanlar bulunmaktadır. Yani önceden şüphesi yokken sonradan şüpheye düşülenler. E, bu Suresinin 10. ayetinde şöyle buyruluyor. İnsanlardan öylesi vardır ki Allah'a iman ettikler fakat Allah uğruna eziyet gördüğü zaman İnsanların kendisine yönettikleri işkence ve fitnesini Allah'ın azabıymış gibi sayar. Ama Rabbinden bir yardım ve zafer gelirse andolsun biz gerçekten sizlerle birlikteydik demektedirler. Oysa Allah alemlerin sinelerinde olanı daha iyi bilen değil midir? Hac suresi 11. ayetinde de öyle insanlar vardır ki Allah'a sırf bir hesaba binaen imanla küfrün arasında bir yerde ibadet eder. Şayet umduğu faydayı elde ederse onunla huzur bulunup sevinir. Eğer bir sıkıntı ve imtihana maruz kalırsa yüzüstü dönüverir. Dünyayı da ahireti de kaybeder. İşte besbelli olan hüsran, ziyan budur. Bazı bedeviler Müslüman olduklarında erkek çocukları olur, devesi yavrular ve hava yağışlı olursa dini güzel bulur. Bunlar olmazsa dini kötülerdi. Uğursuzluk inancı taşırdı. Elbette bunun hali dünya ve ahiret hüsranıdır. Hac Suresinin 12-13. ayetlerinde Allah'tan başka kendisine zarar veya yarar sağlamayacak şeylere yalvarır. İşte besbelli sapık, bu, sapıklık budur. Hatta bazen de kendisine zararı yararından daha olacak, daha çok olacak kimselere yalvarıp yakarır. Ne kötü bir efendi ne fena bir yandaştır o. Bu kişinin imanı ve tasdiki nakıstır yani eksiktir. Şüphe ya da tekzip sahibi değildir. İmanın aslına sahip olmayan kimseden farklıdır. Dini henüz kabul etmiş değildir. Eğer Allah'a hesaba binaen, yani bir menfaate binaen yalvaran kişi de iman nasıl olmasaydı Rabbimiz yüzüstü dönü verir demezdi. Yani bir imandan dönüş var. Fitne öncesinde imanın aslına sahiptir. Ancak bu iman vacip olan iman değildir. Yani e, gerektiği şekilde iman etmemiştir. Vacip olan iman ilk etapta cennete girmeye sebeptir. Az önce geçtiği gibi sadece imanın aslına sahip olan ise cehennemde ebedi kalmasa da ilk etapta cennete girebilecektir diyemiyoruz. Bu da bunu da binaya benzetebiliriz. İman zayıf kişi harcı kurumamış bir duvar gibidir. Darbe alınca hemen yıkılır. İmanı zayıf olan da hemen şüpheye düşer. Kur'an'da Ahzab Suresi 14. ayetinde şöyle buyurulmuştur. Demek Medine'nin her tarafından hücum edilseydi ve kendilerinden İslam'dan dönmeleri istenseydi hiç tereddüt etmeksizin bunu derhal yapacaklardı. Bunlar aslen kafir değildirler. Aksi halde müşriklerin Medine'ye girmesine sevinirlerdi. Onlar ufak tereddütler yaşayan ve şirke çabuk düşen kimselerdir. Esasen insanların pek çoğu böyledir. Fitne'ye uğradıkları an imandan çıkarlar. Neuzubillah. Bu sebeple imanın ilk derecesinin şüphenin zevali olduğu, şüphenin ortadan kalkması olduğu ifade edilmiştir. Bazılarının ise duvarı sağlamdır, harcı kurulmuştur. Bunlar kolay kolay sarsılmaz ve yıkılmaz. İşte bunların imanı kemale ermiş demektir. Bu iman mümini ilk etapta cennete sokar. Fitneye uğrasa bile şüpheye düşmez. Ancak şeytan umudunu kesmeden sürekli vesvese vermeye çalışır. Vahdaniyet yani Allah'ın birliği... Nübüvvet ve Kur'an'dan kuşku duyması için devamlı vesvese vermeye çalışır. Mümin bu vesveselerden bunalır, sıkılır, rahatsız olur. Ama asla şüpheye düşmez. İmanının sağlamlığı şeytana mukavemet gösterir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım der. Ehli ilme danışarak vesveseyi giderir. Yani vesvesenin ilacı ilimdir. Bu da şüpheye düşmediğini gösterir. Bazı kimseler şüphe ile vesvese arasındaki farkı anlayamamaktadır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendisine vesveseden şikayet edildiği zaman şöyle buyurmuştur. Bu imanın ta kendisidir. Bu Müslim Ebu Davut Ahmet tarafından rivayet edilmiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a göre vesveseye düşen kimse vesveseyi def ediyorsa kamil mümin sayılır. Onda vacip olan miktarda imanın olduğunu düşünürüz. Gerekli şekilde iman ettiğini düşünürüz. Yine de şeytan ona vesveseye vermeye ve binasını yıkmaya uğraşır durur. Mümin şeytana karşı durduğu sürece kamil mümin sayılır. Bunun da üstünde bir derece vardır. Bu dereceye ulaşana vesvese de gelmez. Ayrıca en üst iman derecesinden de bahsedilir. İmanın dereceleri müstehap, tasdikin dereceleri ise en yücedir. İbrahim Aleyhisselam'ın talep ettiği bu ikincisidir. Tasdikin en yüce derecesi. O yakın derecesinde imana sahipti. Şüphesi bulunmamaktaydı. Ancak bizzat görmek istedi. Çünkü aynel yakın, muttali olmak... Vesvesesiz ilmel yakın muttali olmaktan üstündür. Yani bir şeyi vesveseye düşmeyecek şekilde kesin bilmesine rağmen aynel yakin, görerek bilgi sahibi olmak. Bu aynel yakin, ilmel yakin, hakkal yakin e, meselesinde e, örneği şöyle verebiliriz. Mesela e, Washington diye bir şehir var Amerika'da. Ben diyorum ki Amerika'da Washington diye bir şehir var. Sizler hiç Washington'u ne görmüşsünüz, ne orada yaşamışsınız. Ben eğer doğru sözlü biriysem ve bana güveniyorsanız sizin için ilmel yakîn hasıl olur. Eğer Washington'u görmüşseniz bu aynel yakîn olur. Gözünüze görmüş olursunuz. Ee, yani Allah Azze ve Celle de buna şöyle işaret etmiştir. Araf suresinde. Şey, Taha suresinde e, haber görmek gibi değildir. Çünkü Musa aleyhisselama bakın Allah azze ve celle kavmin tekrar putlarına döndü diyor. Musa aleyhisselamda bir tepki yok bak. Aşırı bir tepki yok. Elinde Allah'ın ayetleriyle gittiği zaman levhalarla kavmini o halde görünce bak gözleriyle gördüğü zaman öfkeden elindeki levhaları yere atıyor. Bu aynı lakin seviyesine gelmiş oldu. Halbuki Allah azze ve celle ilmel yakin derecesinde haber vermiş ve bu vesvese de içermeyen bir bilgi oluyor. Çünkü Allah azze ve celle'nin haber vermesi. Ondan sonra gözle görerek hakkal şey, aynel yakin olmuş oluyor. Hakkal yakin ise aynel yakından ayran şey mesela Washington örneğini verdiğimizde Washington'lu birisi hakkal yakınına sahiptir bu meselede. Oranın yerlisi olan birisi hakkal yakını bizzat çünkü oranın halkındandır. Bunun gibi. Evet.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 Sonra da onları çağır. Koşa koşa sana geleceklerdir. İyi bil ki Allah azizdir, hakimdir. Bakara 260. Evet. Musa Aleyhisselam'ın meselesi de örnek veriliyor. Az önce e, anlattığımız üzere, yani bu kavminin buzaya taptığını görmesi üzerine levhaları fırlatıyor. Halbuki Allah Azze daha önce haber vermişti. Mesela e, güvenilir bir kimse bir yerde yangın olduğunu söylese, İnsanlar onu tasdik ederler. Bir başkası da gelip yangın olmadığını, sadece duman çıktığını söylerse bazılarının tasdiki yara alır. Eğer kendilerine 2, 3 ya da 10 tane güvenilir şahıs haber verirse yakin seviyesine ulaşırlar. Bizzat gözleriyle görürlerse artık hiç kuşkular kalmaz. Yani tasdik derece derecedir. Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Necim suresi 12. ayetinde. Şimdi siz kalkmış da onun gördükleri hakkında şüphe edip kendisiyle münakaşa mı ediyorsunuz? <gülüyor> Yine Necim 17-18. ayetlerinde. Peygamberin gözü kaymadı, şaşmadı, aşmadı da. Vallahi gördü. Hem de Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü. Cebrail siddetül müntehayı, cenneti, cehennemi, perdenin nurunu görmüştü. Bunların tamamını gözleriyle görmüştü. İşte bu da iman ve tasdikin derecelerinin en üst seviyesidir. Kalbin sözündeki kemiyet ve keyfiyet, yani bu kemiyet ve keyfiyetteki artış, kemiyet inanılacak şeyler, yani bunlar sayı olarak hani iman altı şartı diyoruz, bunlar ayrı ayrı şeyler, bunların toplamına kemiyet diyoruz. Keyfiyeti ise veya e, niteliği ise, herhangi birine, bu e, iman esaslarından inanılacak şeyle herhangi birine imandaki yakinin artmaz. Bu artış, tasdikin nicelik ve nitelik olarak artabileceği anlamına gelir. Bir, iki, üç veya dört şeklinde meseleleri öğrenip tasdik ettikçe kalbin kavli artar. Yani ilim öğrenmek de bu şekilde imanı artıran sebeplerin en başında gelmektedir. Kişi ilim öğrendikçe imanını artırır. İlim öğrenip tasdik ettikçe. Ve e, onu amele döktüğü zaman da... E, ...imanda artış meydana gelir. Bunların kimisi kalbin amelini gerektirir. Kimisi dilin amelini gerektirir. Kimisi azaların amelini gerektirir. insan öğrendiği şeyler Dilin sözü... ...artma ve eksilme gösterebilir. Mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaletini duyan buna şehadet ederse... Dilin sözü artmış demektir. Bu kişinin imanı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini duymadığı için yalnızca Allah'tan başka ilah olmadığına inanan kişinin imanından fazladır. Aynı şey dinimizin emrettiği her şey için geçerlidir. Kişi bunları öğrenir ve ikrar ederse imanı dil açısından da artmış olur. Bakara Suresi 136. ayetinde deyiniz ki biz Allah'a bize indirilen Kur'an'a Keza İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve on torunlarına indirilene ve yine Musa'ya, İsa'ya, hülasa bütün peygamberlere, Rableri tarafından verilen kitaplara iman ettik. Onlar arasında asla bir ayrım yapmayız. Biz yalnızca ona teslim olan Müslümanlarız. Evet Bakara 136'ta böyle değiniz diye buyruluyor. Müslümanların hepsi peygamberlerin tamamını biliyor değildir. Kendisine bilgisi ulaşan bir peygamberi reddeden kesinlikle kafir olur. Bunlardan birini tanımayan bir Müslüman o peygamberi tanıdıktan sonra onu ikrar ederse imanı artmış olur. Esbat yani torunlar kelimesinin anlamı acaba kaç Müslüman tarafından biliniyor? Yani peygamberlerin isimleri sayılıyor ve esbata diyor ayette. Bu esbat kelimesini kaç Müslüman biliyor acaba? Veya tağutu reddetmek imanın Şartlarından biri. Stagot kelimesini kaç Müslüman biliyor? Esbat, İsrailoğullarının peygamberleridir. Bunu bilip tasdik edenin imanı bilmeyenden daha fazladır. Bu imanını diliyle ikrar eden de bunu hiç bilmeyenden daha kamil bir imana sahip demektir. Sevgi, ihlas, şükür, korku ve reca gibi kalbin amellerinde de durum aynıdır. Organların ameli de artar ve eksilir. İki rekat namaz kılan ile on rekat namaz kılan bir değildir. Sadece Ramazan'da oruç tutan ile iki günde bir oruç tutan bir değildir. Ameller imandan bir cüzdür. Amellerin iman olarak adlandırılmasının delili Bakara suresinin 143. ayetindeki Allah imanınızı zayi edecek değildir kavlidir. Burada kıblenin tahvilinden önce beyt-i makdis'e doğru namaz kılanlar kastedilmektedir. Yani oraya doğru yenilerek kılınan namazlar kastedilmektedir. Allah ona iman ismini vermiştir. Bu kısımda amellerin iman dairesine telakki edilmesi gerektiğine işaret edeceğiz. Bu husus ehli sünnet ile mürci'e arasında ihtilaf noktasıdır. Yani ehli sünnetin mürci'eden ayrıldığı bir noktadır. Mürciye harcilerin zıttı bir düşünceye sahiptir. İrca konusunda ifrata varmış ve günahlar imana zarar vermez demişlerdir. Bu sebeple de mürciye diye isimlendirilmişlerdir. İrca tehir, erteleme demektir. Onlar ameli tehir etmiş ve imanı sadece kavl ve lisan ile tasdik olarak kabul etmişlerdir. Yani dil ile ikrardan ibaret kabul etmişlerdir. Cehmi mürciye denilen daha aşırı bir grup ise imanı sadece marifet yani sadece kalple bilmek olarak telakki etmektedir. Bu din bakımından doğru değildir çünkü eğer böyle olsaydı iblis de mümin sayılırdı. İnsanların pek çoğu bu fikri onaylamakta ve Yahudi ve Hristiyanlar da mümindirler çünkü Allah'tan başka ilah olmadığını kabul etmekteler. Allah'ın kendilerini yarattığını bilmekteler diyorlar. Bu cümleyi onaylamak açıkça küfürdür. Yahudi ve Hristiyanları mümin kabul eden kesinlikle kafir olmuş olur. Aşırı olmayan mürciler imanı kalp ve dil ile tasdik olarak anlamaktadırlar. Onların hepsine ya da çoğuna göre kalbin ameli imandan değildir. Organların ise hiç imandan sayılmaz organların ameli. Onlara göre iman ne artar ne de eksilir. Klasik Hanefi e, mekteplerinde, yani bizim yaşadığımız yerlerde, okullarda öğretilen akide esaslarında tamamen mürciye akidesi öğretiliyor. Yani iman dil ile tasdik, kalb ile tasdikten ibarettir derler. Ağzaları kesinlikle bu işe karıştırmazlar. Mürciye ile olan temel ihtilaf noktası kalbin amelidir. Onlara göre Allah'ı sevmeyen, ibadet etmeyen bir kimse La İlahe İllallah diyorsa kamil mümin sayılıyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ise kelime-i tevhidin fazletinden bahsederken bunu kalbi amellerle mukayyet kayıtlı bir şekilde zikretmiştir. Şöyle buyurmuştur. Kim ihlas ve samimiyetle La İlahe İllallah derse. Bu Bukhari Ahmet bin Hamil'in rivayeti. Kalbin amelleri iman için şarttır. Bir kısmı asıldır bir kısmı vacip kemal, bir kısmı da müstahap kemal olmaktadır. Mesela bir kişi Allah'a ve Resulüne buz etmeyi bırakın. Allah'ı ve Resulünü sevmezse bile mümin olmaz. buz etmiyorum ama sevmiyorum da diyor mesela. Bu mümin olmaz. Allah ve Rasulü'nü zayıf bir şekilde seven ve nefsine hoş gelen bir şeyi bu sevgilere takdim edebilen bir kimsenin imanı ise eksik sayılır. Allah ve Rasulü'nü her şeyden çok seven ve onların sevgisini her şeye takdim eden kişi ise mükemmel imana sahip demektir. Bundan daha az imana sahip olanlar cehennemi tadacaklardır. Ancak orada ebedi kalmayacaklardır. Nefsin sevdiklerini Allah ve Rasulü'nün sevgisine takdim edenler Allah'ın sevmediği şeyleri yaparsa... Bu kişinin Allah'a duyduğu sevgi zayıftır. Günahkarların imanları eksiktir ve ebedi olmamak kaydıyla cehennemi tadacaklardır. Kalbin amellerinden biri tamamen yok olduğunda iman da yok olur. Kalbin amellerinin zevali dünyada ancak kişinin ikrarıyla bilinebilir. Mesela bir kimse Allah'ı ve kitabını sevmediğini söylerse, bu açıkça ortaya çıkmış demektir. Yine kişinin Kalbin amelinin zevaline delal bir amel işlemesi de onun küfrünü gösterir. Mesela Kur'an'ı yere atmak küfürdür. İnsanların kalplerindekini bilmeyiz ancak onlar bunu ikrar ederlerse halleri anlaşılır. Kur'an'ı sevmeyen Allah'a inanmıyor demektir. Mesela Allah'tan, cehennemden ve kıyametten korkmadığını söyleyen bir kimse de böyledir. Müslüman olduğundan beri Allah'tan korkmadığını söyleyen kişi hiç Müslüman olmamış sayılır. Allah'tan korkmadığını söyleyen kafir addedilir. Çünkü Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Ali 175'te. Size o haberi getiren adam şeytanın tekidir. O sizi kendi dostlarıyla korkutmak ister. Fakat siz mümin iseniz onlardan korkmayın, benden korkun. Maide 23. ayetinde ise İmanınızda samimi iseniz yalnız Allah'a dayanın. ...buyruluyor. Yani tevekkül edin. Tevekkül imanın sıhhatinin rükünlerindendir. Olmazsa olmaz... ...şartlarındandır. Rabbimiz bir başka ayette, Bakara 165'te... ...şöyle buyuruyor. Müminlerin Allah'a olan sevgileri ise... ...her şeyden daha ileri ve daha kuvvetlidir. Allah'ı sevmek de... ...imanın sıhhatinin rükünlerindendir. Reca da aynıdır. Yani sıhhatin rükmü dediğimiz zaman... ...olmazsa olmaz şartı. O yoksa imanda yoktur. Kalbin ameli konusunda... Mürci'e ile Ehli Sünnet arasındaki ihtilaf noktası onların sadece iman yeterli görmeleri, kalbin amelini gerekli görmemeleridir. İkinci ihtilaf noktası ise dil ve ağızların ameli konusundadır. Onlar bunları yani dil ve ağızların amelini imandan saymazlar. Ehli Sünnet ise kalp, dil ve ağzalar amellerini imandan birer cüz olarak telakki ederler. Bakara 143'te ''Allah imanlarınızı zayi edecek değildir.'' buyurmuştur. Yani kıblenin tahvilinden evvel Kudüs'e doğru kılınan namazları zayi edecek değildir. Bu ayette namaza iman ismi verilmiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Kay oğullarından iman etmelerini istediğinde şöyle demiştir. ''Yalnızca Allah'a iman ne demektir bilir misiniz? Onlar Allah ve Resul daha iyi bilir.'' deyince ''Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Resulullah olduğuna inanmak, namaz kılmak, ''Zekat vermek, Ramazan orucu tutmak ve ganimetten humus vermek.'' Yani beşte bir vermek buyurmuştur. Bakın bunlar iman diye sayılıyor bu hadiste. Bukhari, Müslim, Ebu Dağut, Mesaitir ve Ahmed bin Hame rivayet ediyorlar bunu. Burada azalar amelleri iman olarak adlandırılmıştır. Bir başka hadiste şöyle buyurulur. ''İman 70 ya da 60 küsür cüzdür. En üstünü la ilahe illallah demek en alt derecesi yoldan bir engel kaldırmaktır.'' Utanmak da çekinmek, haya da imandan bir cüzdür. Haya bir kalp amelidir. La ilahe illallah ise dilin ikrarıdır. Yolu temizlemek ise azaların amelidir. Hepsi de iman içinde sayılmıştır. Bakın Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu hadisi imanın üç türüne birer örnek veriyor. Bir Ve açık bir reddiye olduğu gibi haricilere de açık bir reddiye var bu hadiste. Ehli sünnetin temel akidesini iman konusunda bu hadis oluşturuyor da diyebiliriz. Çünkü harcere göre bir kimseye küfür unsuru bir şey girdi mi onda iman diye bir şey kalmaz. Tamamen imanı ortadan kaldırır der. Mürciye'ye göre bunlar imandan sayılmaz. azalar amelleri imandan sayılmaz. Mürciye'nin delili var mı Türkiye'de? Onlarında bazı iddiaları var tabi. tevilleri var. Bunları daha önce iman serisinde e, işlemiştik onların neler dediğini ve ne şekilde el i Sünnet'in cevap verdiğini. İlk önce Ebu Ubeydin, e, Kasım bin Selam'ın yani iman kitabından iki seri ders yapmıştık hatırlarsanız veya üç. Ardından İbn-i Teymiye'nin iman kitabından e, devam etmiştik. Orada hep bu hususta gerek haricilere gerek mürcere iddialarına, cehmilere cevaplar veriliyordu. Evet. Rabbimiz şöyle buyurmuştur. İmandaki yakinlerini iyice artırsınlar diye müminlerin kalplerine sekin edindiren odur. Fetih 4. Ayet. Bu ayette imanın arttığının delilidir. Yakin, Allah'a boyun eğmek ve az da olsa muhabbet beslemek gibi kalbin amelleri imanın şartlarındandır. Organların amellerinin bir kısmı hakkında el sünnet halimler arasında ihtilaf bulunmaktadır. Burada kastedilen ameller namaz, zekat, oruç ve hacdır. Bunların hepsinin imandan olduğu konusunda icma vardır. Ancak bunların farz olduğuna inanmakla birlikte bunlardan birini yapmayanın kafir olup olmadığı meselesi tartışma konusu olmuştur. Bazıları bunların tembellikle terkini küfür saymışlardır. Çoğunluk ise sarih küfürün altında bir küfür olarak telakki etmektedirler. Yani küçük küfür. Günahkar sayılmakta ancak dinden çıkmamaktadır. Bunların terki büyük günahlardan sayılmaktadır. Ancak bu dört amelin terki diğer büyük günahlardan daha kötüdür ve daha fazla cezayı celbedicidir. Bunları terk edene kafir denmesi dinden çıktığını göstermez. Bu durum eli sünnet alimler arasında caiz sayılan bir ihtilaftır. Bu fiillerin imandan olması noktasında ise herhangi bir ihtilaf yoktur. Yani bir kimse... Haccı, hac imandandır. Haccı terk etmekle kafir olmuyor. Halbuki iman terki haricilerin iddiasına göre kufür olması gerekir. Mürceye ise, mürceye göre ise hac imandan değildir. İşte ehl sünnetin haricilerle ayrıldığı ve ile ayrıldığı esas bu. da aynı Namaz da aynı. İşte namazın terki konusunda i̇htilaf. bir ihtilaf var. Ee, müce sadece namazın terkini dinden çıkaran, e, İslam dininin dışına çıkaran bir küfür olarak değerlendiren alimler olduğu gibi e, öyle görmeyen, e, tembellikle terkini küfür olarak görmeyen alimler de vardır. Bu şekilde bir terki, yani tembellikten terki, küfrün dune küfür. Küfürün altında bir küfür, küçük küfür, küfür ama dinden çıkarmayan bir küfür olarak değerlendiriyorlar. Tevhid inancını taşırken ölen kimse, yani muahhit kimse cennete girecektir. Yani tevhid inancıyla, bir diğer ifadeyle imanın aslıyla ölen kişi günahlarının cezasını çektikten sonra mutlaka cennete girecektir. İman esası kalbin sözünü, tasdiki, kalbin amelini ve dilin ikrarını içerir. İmanın bütün şart ve rükunlarını de içerir. Yani La İlahe illallah diyen Muhammed'in Risaletini duymuşsa sallallahu aleyhi ve sellem, mümin olmaz için ona da iman etmek zorundadır. Peygamber aleyhisselatü vesselam, kalbinde zerre kadar iman olan cennetten çıkarılır buyurmuştur. Müslim'deki rivayette hiç hayır işlemeyen bir kavim cehennemden çıkarılır demektedir. Hiçbir hayır işlemeyen bir kavim. Bir başka hadiste şöyle buyrulur: Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna, İsa'nın da Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna, onun Allah'ın meryeme ilka ettiği kelimesi olduğuna, cennetin cehennemin hak olduğuna inanan ne amel işlerse işlesin cennete girecektir. Bu konu vaat ve vaid ile insanların ahiretteki ahvali meselesini gündeme getirmektedir. Tebliği almış bir kimse müşrik olarak ölürse ebedi cehennemlik olur. İşlediği şeyin şirk olduğu kendisine ulaşmış kimse o halde ölürse ebedi cehennemlik olur. Burada bazı kayıtlar bulunmaktadır. Bir, daha önce şirke düşmüş bir kimse daha sonra tebi eder Müslüman olursa cehennemde ebedi kalacağı düşünülmez. Önemli olan sonuçtur, akibettir. Yani önemli olan şirk üzere ölüp ölmemektir. Daha önce şirke düşmüş bir kimsenin tevbe edip Müslüman olduğunda tevbesinin kabul edileceğinde ihtilaf bulunmamaktadır. Tevbe etmeden önce şirk koştu diye azaba uğramaz. Yani Müslüman olması daha önceki amellerini ortadan kaldırır. İki, risalet ve hüccetleri bildikten sonra şirk üzere ölmek, ölmemek gerekmektedir. Eğer bu şekilde ölürse ebedi azaba uğrayacaktır.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 Kafirlerin cehennemde ebedi kalacağı Kur'an'da açıkça beyan edilmiştir. Nisa 48'de az önce okuduğumuz ayette. Bu ikinci kayıtta ihtilaf bulunmaktadır. Kendilerine tebliğ ulaşmayanlar Arasat'ta imtihan ehlidir. Yani o bekletildikleri yerde imtihan edilirler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu konuda şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü biri hiç duymayan, bir sağır, biri ahmak bir adam, biri yaşlı bir adam ve fetret devrinde ölmüş bir başka adam olmak üzere Dört kişi kendilerini şöyle savunurlar. Sağır, ''Ya Rabbi, İslam geldi ama ben bir şey duymadım.'' diyecek. Ahmak olan, ''Ya Rabbi, İslam geldi ama ben çocukların taşa tuttuğu aptal, deli biriydim.'' diyecek. Yaşlı olan, ''Ya Rabbi, İslam geldi ama ben aklı bir şeye ermeyen biriydim.'' diyecek. Fetret ehli olan ise, ''Ya Rabbi, bana bizden aldığı sözde duracağımız, senin bir Resulün gelmedi ki.'' diyecektir. Bunun üzerine Allah onların cehenneme atılmasını emreder. Cehenneme girmelerini emreder. Kendilerini cehenneme atmalarını emreder. Nebi Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor. Vallahi Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki şayet onlar oraya girecek olsa mutlaka orası serin selamet olur demiştir. Yani onların imtihanı bu. Allah'ın kendinizi ateşe atın. Emrine itaatleri. Eğer itaat etmezse yok ben ateş atmam kendimi derse bakın Allah'ın emrine itaatsizlikten dolayı onlar ebedi cehenneme götürürler. Onların imtihanı orada olacak. Yani Allah'ın emir verdiğinden dolayı atlarsa... Tabii. Allah kendine ateşe at diyorsa atmak zorundasın. Yani orada... Sahabe bir şey vardı savaşa. Orada sahabe söylediği için... Yani ya tabii, atlarsa. tabii. Orada farklı. Tabii. Ee, yani o şekilde itaat edecek sadece Allah'tır. Veya Rasulü'dür. Ee, yani Ama vahiy bu kaynakı. Da. Bu hadis Ahmed bin Hanbel, İb İbni Hibba'nın sahinde bir de... Tabirani'nin Mucemül Kebirinde geliyor. Ee, bunu Şeyh Muhbil bin Hadi el-Vadi'i e, Sahihül Müsnet isimli eserinde sayı olduğunu değerlendiriyor. Aynı şekilde e, de Silisalatü'l-Ahadisi Sahiha kitabında tarihlerini vererek sıhhatini ispatlıyor bu hadisin. Bunlar da şirk üzere ölmüş kafirlerdir. Fakat onlara Risalet ulaşmamıştır. Bunlar imtihan edilmedikçe azaba uğratılmazlar. Kendisine Allah'tan başka ilah olmadığı ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Resulullah olduğu tebliğ edilen kimse bunu tasdik etmek durumundadır. Bütün Müslümanların ittifakıyla kendisine tebliğ yapılmış bir kimse bunu araştırmaz ve küfür üzerinde yaşamaya devam ederse küfrüne hükmedilir. Burada ihtilaf edenler bidatçidir. Yani günümüzde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmeyen bir kimseye mümin ismini veren, şüphesiz ki bidatçidir. Artık bidatinden dolayı ya kafir olur ya da olmaz. Yani artık şeyine göre onun e, amaç mı? mı? Mesela aklıyla yanaşanlar var. E, kendisine mesela bu konudaki hüccet ulaşmasına rağmen inkar eden, mesela Kur'an-ı Kerim'in e, Muhammed Aleyhisselatü ama iman etmeyenler hakkındaki ifadesi gayet açık. Buna rağmen e, onların mesela Hristiyanların, Yahudilerin La ilahe illallah dediği için kurtulacağını söyleyen bir kimse kafir olur. Ama bu ayetlerden haberdar olmayabilir, bu meseleyi bilmeyebilir. Ee, mesela Fetullah Gülen gibi, Galip Koççoğlu gibi, Yaşar Nuri gibi, Hayrettin Karaman gibi, alim zannettiği bazı kimselerin sözlerine itibar edip, onların Kur'an'dan getirdikleri e, şüpheleri, delilleri, e, bu sebeple şüpheye düşmüş, bu konuda ilmi yoksa, Onlara tabi olmuşsa burada bidat ehlidir, günahkardır. ama e, mutlak manada kâfir olmaz. Çünkü hangi ayete muhalefet ettiğini bilmemektedir. Ama, diğerleri âlim için. ama onlar tabi meselenin vuhufiyetinde olduklarından. Tebliğ ve risalet ulaşmamış kimseler cehaletleri sebebiyle mazurdurlar. Yani uh da mazurdurlar dememiz tekbirlerine mani bir durumdur. Tebliğ ulaşmadığı için cehaletten dolayı edilmeye edilmedikleri konusunda bazı e, nakiller vermek gerekirse Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. De ki şahit olarak hangi şey daha büyüktür? De ki Allah benim nesin aranızda o şahit olarak yeter. Şu Kur'an bana sizi ve kendisine ulaşan herkesi uyarmam için vahyolundu. Allah ile beraber başka tanrılar bulunduğuna gerçekten siz mi şahitlik ediyorsunuz? Ben asla buna şehadet etmem de ve şu hakikati vurgula. O ancak tek ilahtır. Başka ilah yoktur. Sizin şirkinizle de, şeriklerinizle de benim hiçbir ilişkim yoktur. Enam suresi 19. ayet. Bakın, kendisine Kur'an ulaşan uyarılmış demektir. Kur'an'ı duymamış kimse ise uyarılmamıştır. Burada kendisine Kur'an ulaşmış kimse de, mesela yine tekürciler şöyle diyorlar. Bugün her yerde Kur'an-ı Kerim var. Yani herkesin evinde meal var veya Kur'an-ı Kerim var. Dolayısıyla hüccet ulaşmış durumdadır diyorlar. Bu da geçerli bir e, hüccet ulaşması anlamına gelmez. Çünkü bugün e, bırakın mealleri, Kur'an mealleriyle Kur'an'ı anlamaya kalkanları bir Arap dahi, Arapça aslından hatta Kureyşli bir Ar Arap düşünün. Yani Kur'an'ın kendi dilinde nazil olduğu Kureyşli bir Arap dahi Kur'an'dan yanlış bir neticeye varabilir, hata edebilir. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam onun mübeyyenidir, beyan edicisidir. Şayet Nebi aleyhissalatü vesselamın bu ayetler hakkındaki beyanı ulaşmamışsa yine burada bir e, maziretlik durum söz konusu olabiliyor. Ama Kur'an'ın apaçık ayeti kendisine ulaşmasına rağmen mesela günümüzdekilerin yaptığı gibi işte faiz Faizi helal saymaya kalkanlar. Mesela vade farkı. Vade farkını faiz saymayanlar gibi. Şimdi diyorlar ki şimdi enflasyon var. İyi de insan vade farkı koymasının sebebi nedir? Enflasyon varsa aynı oranda işlerin düzelmesi, piyasanın genişlemesi ihtimali de var. O tarafın nedeni hiç düşünmüyorsun. Kaybı ancak Allah bilir. Durumun ne getireceğini ancak Allah bilir. Çeşitli yorumlarla, tevillerle Allah'ın açık ayetine rağmen, açık yasağına rağmen bazı şeyleri helal saymaya kalkanlar böyle. İşte mesela resim konusunda, işte suretlerin, heykellerin, resimlerin yasaklanmasının sebebi o kavim şirkten yeni kurtulmuştu diyorlar. E şimdi öyle bir tehlike kalmadı diyorlar. Birincisi böyle bir şeye, böyle bir yasa bu illetin sebep olduğunu kim açıkladı? Yani bu kavim şirkten yeni kurtulmuş olduğu için resimler yasaktır diye bir illeti beyan eden, bu illet kalktığında haramlığında kalkacağını ifade eden kim? Allah mı, Resulü mü? Var mı Allah ve Resulü'nden böyle bir delil? Bunu yapmıyorlarsa, Allah ve Resulü'nden delil getiremiyorlarsa, bunlar ancak kendi hevalarıyla dine bir hüküm katıyorlar, bir haramı helal saymaya çalışıyorlar. Aynı şekilde yani bu mekhas-ı denilen kesim yapıyor bunu. Bunların mantığına göre, mesela bir tanesi şöyle diyordu: e, Artık solelle yiyebiliriz. çünkü e, kaşıkla yiyorsun diyor. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın solelle yasaklamadan kastı diyor, solelle taharet yapıldığı için diyor. Şimdi. Şimdi böyle yorum yapıyor mekasidüş şeriyacılar. Şimdi onların mantığına göre, yani aynı mantığı işlettiğin zaman, bugün zina da serbest olması lazım. Yani çeşitli korunma yollarıyla e, zina edenlerinde hiçbir ses çıkarılmaması lazım. Birisi böyle bir maksat ortaya atıp bu maksatı ortadan kaldırdı mı? Der ki mesela evlilikten maksat, yani meşru ilişkiden maksat neslin muhafazasıdır deyip de. E, bunu ortadan kaldırdım mı işte ben şöyle yaptığım zaman bu yerine gelmiyor. O halde ben bunu yapabilirim derse zinayı da meşru çıkarabilirsin. Tıpkı faizi nasıl işte... E, kafirden alırsan sakınca yok dedikleri gibi. Evet. Kur'an'ı duymamış kimse uyarılmamıştır. Bir başka ayette şöyle buyuruluyor. İsra 15. ayetinde Kim doğru yolu seçerse kendisi için seçmiş olur. Kim de doğru yoldan saparsa kendisi aleyhinde sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü taşımaz. Biz peygamber göndermedikçe hiçbir kavmi halkı cezalandırmayız. Bu anlamda pek çok ayet vardır ve hepsi azabın ancak hüccet ikamesi ve tebliğ sonrası olacağını göstermektedir. Ebu Hüreyre'den nakledimine göre Resulullah Aleyhisselatü şöyle buyurmuştur. Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki beni duyan herhangi bir Yahudi ya da Hristiyan benim peygamber olduğuma inanmadan ölürse cehennemliktir. Evet Müslim ve Ahmet bin Hanbe rivayet edilir bunu. Kendisine İslam daveti ulaşmayan kişi mazurdur. Peygamber'e inandığı halde bazı emir ve yasaklardan habersiz olanlar da mazurdur. Yani adam peygambere iman etmiş. Peygamberden geleni tasdiklemeyi, ona itaat etmeyi vaat etmiş. Bunu ifade etmiş ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı emir ve yasakları kendisine ulaşmamış. Bu da aynı şekilde mazurdur. Yine Ebu Hürer'e radyalan rivayet ediyor. Kötü ameller işleyen bir adam vardı. Öleceğini anlayınca çocuklarına şöyle dedi. Öldüğümde beni yakıp kemiklerimi öğütün ve havaya saçın. Çünkü Rabbim beni yakalarsa kimseye yapmadığı azabı bana yapacaktır. Ee, hadisin Arapça ifadesinde şu var. Eğer Rabbim beni yakalamaya güç getirirse buna kadir olursa, beni yakalamaya kadir olursa ifadesi geçiyor. Ölünce isteği yerine getirildi. Allah Teala da toprağa ...adamın bedenini toparlamasını emretti. Toprak da bu emri yerine getirdi. Adam diriltildiğinde Rabbimiz... ...bunu neden yaptın diye sordu. Adam da senden korktum cevabını verdi. Böylece affedildi. Bu Bukhari, Müslim, Nesai ve Ahmet tarafından rivayet ediliyor. Şeyhülislam i̇bn Teymiye... ...Allah rahmet eylesin şöyle diyor. Ben her zaman sahih geçen şu zikrettim. zikrederim. Kötü ameller işleyen bir adam vardı. İlahi ahir bu hadisi zikrediyor. Bu adam kemikleri öğütüldüğü zaman... Allah Teala'nın kendisini tekrar diriltemeyeceğini zannetmiştir. Bu inanç Müslümanların ittifakıyla küfürdür. Fakat adam cahil olduğu için Allah'tan korkması sebebiyle mümin olduğu anlaşılmakta ve affedilmektedir. Bir başka yerde de aynı değerlendirmesini tekrarlar. Mecmû'l Feteva'nın 3. cildinin 231. sayfasında ve El İstikame adlı eserinin 164-165. sayfalarında. İbn Hazm ise şöyledir: Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan sahip bir yolla şu haberi nakledilmiştir. Kötü amel işleyen bir adam vardı. İlahi rivayeti naklediyor ve şöyle diyor. Bu adam öldükten sonra Allah'ın küllerini toplayıp onu tekrar yaratamayacağını zannetmiştir. Ancak ikrarı Allah korkusu ve cehaleti sebebiyle affedilmiştir. Bazı kimseler hadis metninde geçen kadera kelimesini dayaka diye tahrif etmişlerdir. Bu tahrifi de şu ayete dayandırmışlardır. Fecir suresi 16. ayetine. Ama yine denemek için nasibini daraltınca, dayakadarlık demek, o Rabbim beni zelil perişan etti der. Bu tevil batıldır ve imkan dahilinde değildir. Çünkü bu durumda hadisin anlamı bozulmaktadır. Yine bu adamın cesedinin yakılmasını ve küllerinin savrulmasını istemesinin bir anlamı kalmamaktadır. O bunu Allah'ın azabından kurtulmak için istemiştir. el ve vel Fil ve Ehva ve Nihal isimli eserinde diyor İbni, e, e, İbni Hazm bunu. İmam Şafii şöyle der. Kitap ve sünnette Rabbimizin esma ve sıfatları açıklanmıştır. Kendisine delil sunulan hiç kimsenin bunları reddetme hakkı yoktur. Çünkü bunlar hem Kur'an hem de adil ravilerin naklettiği hadislerle sabittir. Hüccet sunulduktan sonra bunlar reddeden dinden çıkar. Delil sunulmayanlar cehalet sebebiyle mazurdur. Çünkü bu esma ve sıfatlar Akıl, rey ve tefekkürle bulunamaz. Bunlar kendisine haber verilmemiş kişi cehaleti sebebiyle tekvir edilemez. Biz Allah ve Resulünün haber verdiği bütün sıfatları kabul ediyor ve teşbihsiz bunlara inanıyoruz. Rabbimiz o gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size kendi nefislerinizden eşler yarattığı gibi davarlara da eşler yarattı. O bu düzen içinde sizi üretiyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O her şeyi hakkıyla iştir ve bilir. Şura 11 ayetinde buyurarak teşbihi nefih etmiştir. Evet Şafii'nin bu nakli İbni Hacere'l Fetul Bari adlı eserinin 13. cildinin 407. sayfasında yapıyor. İmam Hatta bir de zekatı vermeyenlerin bağıyı yani isyancı olduğunu beyan ettikten sonra şöyle der. Zekat vermeyenleri neden bağıyı sayıyorsun ve acaba bugün zekatın farziyetini inkar edip zekat vermeyenler baygı midir diye sorulursa şöyle yanıt verebiliriz. Bugün zekatın farziyetini reddedenler Müslümanların icmasıyla kafiridir. Ancak bunlarla bugün mevcut bulunmayan bir takım sebeplerle mazur olanlar arasında fark bulunmaktadır. İlk dönemlerde dini emirler nesh ile tebdil edilmekteydi ve zekat vermeyenler de İslam'ın ilk yıllarında yaşamışlardı. İnsanların pek çoğu İslam'ın ahkamını tam olarak bilememekteydi. Şüphe varsa mazur sayılmalıdırlar. Bugün ise İslam yayılmıştır ve insanlar zekatın farziyetini açıkça bilmektedir. Yani alimler de halk da zekatın farziyetinden haberdardır. Artık tevil ile mazur olmak mümkün değildir. Bu durum bütün Müslümanların bildiği her konu için geçerlidir. Yani tevil mazur olmadığı veya cehaletin mazur olmadığı konular... Alimin de cahilin de avam halkında eşit seviyede bildiği şeyler hakkındadır. Yani dinde bilinmesi zaruri olan konular hakkındadır. Dinde bilinmesi zaruri olan konularda ne cehalet ne tevhid olmaz. 5 vakit namaz, Ramazan orucu, cünüplükten gusülle temizlenmek, zinanın haramlığı, içki yasağı, mahremlerle evlenmenin nehyedilmesi gibi konularda artık cehalet mazur görülemez. Fakat İslam'a yeni girmiş bir kimse bunlardan birini tam olarak bilmiyorsa... Cehaletiyle, cehaleti sebebiyle mazurdur, tekfir edilemez. Sadece alimler tarafından bilinen ve hakkında alimlerin icması olan bir kadının teyze ve halasıyla aynı nikah altında toplanamaması, kasten murisini yani mirasçı olduğu kimseyi öldürenin mirastan mahrum olması ve nineye mirastan altta bir verilmesi gibi konularda inkara düşen tekfir edilmez. Çünkü bu konularda bilgi, ilim yaygınlaşmadığı için kişi cehalet sebebiyle mazurdur. Nevevi'nin Müslim şerhinde nakledilir Hattabi'nin bu sözleri. İmam Hattabi'nin bu güzel değerlendirmesinden şu hükümleri çıkarabiliriz. Bir, İslam ahkamının zamansal, kavimsel farklılığa göre farklı düzeylerde bilinir olması mümkündür. Bakılacak nokta ilmin yaygınlaşması ve halk tarafından bilinirliktir. İki, iki noktada icma edilmiştir. Ümmetin malumu olan konularda tevil mazur görülemez. Ümmetin malumu olmayan konularda ise inkar, tekvir sebebi olamaz. Ancak ceza alabilirler. İslam'ın erken dönemlerinde zekat vermeyenler tekvir edilmez. Ancak dünya ve ahirette cezayı hak etmişlerdir. Bu sebeple kendileriyle savaşılmıştır bak. Bunun sebebi bilgi edinmeye, çalışmayı yani öğrenmeyi terk etmeleri, ihmal etmeleri ve sahabeye başvurmamalarıdır. Ömer radıyallahu anh'ın zinanın haramlığını bilmeyen bir kimseye muamelesiyle Kudam bin Mazuna işte içki meselesinde daha önce örneğini verdiğimiz üzere işte zina'nın ne olduğunu bilmeyen o acem bir kadının e, işte hat cezası uygulanmasına rağmen sürgüne gönderilmesine rağmen e, tekfir edilmemesi gibi sebepler e, hatta hat cezası bile e, verilmemesi, caresiyle zina eden bir kimseye cevde cezası verip recmetmemesi açıkça buna delalet etmektedir. 3. Ümmetin malumu olan konulara inkar eden tekfir edilir. Ancak o kişinin bunu da bilmediği ve bilme imkanı olmayacağı anlaşılırsa durum değişir. Herkesin bilmediği konularda hüccet sunulmadıkça tekfir olmaz. 4. Ama herkesin bildiği, bilmesi gereken konularda, bildiği konularda tekfir edilir, edilmesi gerekir. Bazıları burada işte tekfir eden herkes harici gibi bir mantıkla bakıyor. 4. Alimlerin İslam yurdundan uzak bedevileri ve İslam'a yeni girmiş olanlar zikretmesi hatır için değil misal içindir. Önemli olan tebliğin ulaşmış ol olmamasıdır. İbn Kudame el de şöyledir. Namazın farziyetini inkar ederek namaz kılmayanların tekfirinde icma vardır. Elbette burada şart o kişinin emsallerinin bunu biliyor olmalarıdır. İslam'a yeni girenler, İslam yurdunun dışında doğmuş büyümüş olanlar ve İslam yurdundan uzakta çölde yaşayanlar bu sebeple tekfir edilmezler. Onlara tebliğ yapılır, namazın farziyetinin delilleri sunulur. Bunun ardından inkar ederlerse tekfir edilirler. İslam yurdunda yaşayanlar ise bu konuda mazur görülemez, hemen tekfir edilirler. El-Mu'ni de böyle diyor 10. cildinde. İbn-i Teymiye şöyledir. Benim yanımdakiler de bilir ki ben muayyen bir şahsı tekfir etmekten, fasık ilan etmekten ve günahkar adletmekten sakındırırım. Eğer kişiye tebliğ yapılmış ise... ...ve hüccet sunulmuşsa bunlara muhalefet edenler tekfir edilebilir, fasık sayılabilir ya da günahkar ilan edilebilir. Rabbimizin bu ümmetin hem kavli haberlerdeki hem de ameli meselelerdeki hatalarını bağışlayacağı kanaatindeyim. Mecmul Feteva'nın üçüncü cildinde diyor bunu. Yine Mecmul Feteva'nın beşinci cildinde şöyle der. Bir kimsenin küfrünü gerektirecek tarzda hüccet ortaya konulmadıkça küfrü gerektiren şeyleri söyleyenler tekfir edilmezler. Delil kendisine sunulanlar bunları inkar ederse tekvir olunur. Evet Mezmur Fetuvanın 12. cildinde bir kimse inkar edemeyeceği tarzda, inkar edemeyeceği tarzda deliller sunulmadıkça hata eden Müslümanlar tekvir edilmezler. Kesin olarak Müslüman olduğu bilinenler şüpheyle din dışına itilemezler. Hüccet sunulur ve şüphe kalkarsa tekvir gündeme gelir. Aynı ciltte 12. ciltte cahil olan bu kimselerden muayyen belirli bir şahsın tekbiri ancak onların peygamberlere muhalefet ettiklerini kesin bir şekilde ortaya koyan deliller arz edildikten sonra mümkün olabilir. Onlar küfrü gerektirdiği konusunda hiç kuşku bulunamayan bulunmayan bu tür sözler söyleseler dahi az önceki şart gerçekleşmediği sürece tekbir edilmezler. Evet yine Mecmul Fetva'nın 2. cildinde şöyle der. Bu sözler bizleri yaratan Rabbimizin sıfatlarının iptali ve kemalinin inkarıdır. Selef alimlerimizin tekfir ettiği cehmiyen itikadi anlayışıdır ve inkarın zirve noktasıdır. Ancak muayyen bir şahıs inkar edilemeyecek tarzda deliller sunulursa o zaman tekfir edilebilir. Evet. Yine ikinci ciltte Mecmul Feteva'da bu kimselerin sözlerinin sırlı bir yönü olduğunu ve batini bir hak taşıdığını, gizli bir hak taşıdığını bunların hakikatini ancak havasul havas yani böyle evliyaların üstünleri gibi e, kimselerin ulaşabileceğini söyleyenler yazındıkların ya da cahillerin liderlerindendir. Zındık öldürülür, cahile ise hakikat öğretilir. O da hüccet kendisine arz edildiği halde eski kanaatinde ısrar ederse öldürülür. Er Reddü al-Bekri isimli eserinde bazıları İbn Teymiye bu sözü nerede söylemiş diye itiraz ediyor tek bazıları ee, şöyle diyor Reddü al-Bekri'de birkaç tane nakil vereceğiz er Reddü al-Bekri'den. Kesin olarak biliyoruz ki peygamber aleyhissatvesam ümmetine canlı cansız nebi salih hiçbir kula istigase ve istiaze ile dua etmelerini emretmemiştir. Aynı şekilde ölülere secde edilmesini de istememiş bilakis bunu yasaklamıştır. Bu davranış Allah ve Resulünün yasakladığı şirke götüren fiillerdendir. Ancak müteahhirun yani sonrakiler din ve akbar hakkında cahil olduğu için bunlar yapanlar tekvir edilmezler. Resulullah'ın emir ve nehirleri anlatıldıktan sonra tekvir edilebilirler. Mecmul Feteva'nın 7. cildinde şöyle diyor. Bu konuda temel görüş şudur. Allah'ın konuşmadığını ve ahirette görülmeyeceğini söyleyen Cehmiye'nin sözleri gibi bir takım küfür sözler, bir takım sözler küfrü mucib olabilir. Ancak bazı insanlar bu sözlerin küfrü gerektirdiğini bilmeyebilir. Bunları söyleyen kimsenin tekfir edileceği genel olarak ifade edilmelidir. Mesela Selef alimlerimiz şöyle der. Kur'an mahluktur diyen kimse dinden çıkar. Allah ahirette görülmeyecektir diyen küfre girer. Ancak kendisine deliller açıkça sunulmayan muayyen kimseler tekfir edilemez. Yine Er-Raddu bekri de bu sebeple hululiyyeden cehmilere ve Allah'ın arş üzerinde olmasını kabul etmeyenlere, eğer size muvafakat edersem küfre girerim. Çünkü bu sözlerinizin küfrü mucib olduğunu bilmekteyim. Fakat yine de sizler tekvir edilmezsiniz, siz zira cahilsiniz derim. İşte bu sözünü kabul etmiyorlar İbn-i nerede demiş diye. Er-Reddu Alel-Bekri 2. cildinin 494. sayfasında geçiyor bu söz. Şeyhülislam İbn-i yapılan bu nakiller, temel itikadi meseleler ile Ulûhiyet ve esma ve sıfatların tevhidi konularıyla alakalıdır. Bu itibarla cehaletin mazeret olması muamelat ve namazın detay konularıyla sınırlıdır diyenlerin görüşünün hatalı olduğu açık, e, anlaşılmaktadır. Afrika'nın ücra köşelerinde İslam'a girmiş kişilerin kendilerini şirke düşüren ameller yapmaları da mazur görülmelidir. Yani bunlar kıyamette imtihan edilecek olan ehli i fetret gibidirler. İslam alimlerinin sözlerinden, İslam'a girip Resulullah'ı icmalen tasdik edenlerle kendisine hiçbir tebliğ yapılmadığı için İslam'a girmeyenler arasındaki farkın birincilerin imanın esasına sahip olduğu, ikincilerin ise kafir olmakla birlikte tebliğ ulaşmadığı için mazur oldukları anlaşılmaktadır. Konuların açıklık ve kapallığının nisbi olduğunu söylemiştik. Bu sözle her şeyin nisbi olduğunu kastetmiyoruz. Bilakis bazı konuların bütün Müslümanlarca bilindiği açıktır. Bugün memleketimizde büyüyen bir kimse namazın farziyetini inkar ederse ya da İslam orta çağ karanlığı olarak nitelerse ya da zinayı ve içkiyi helal görürse hiç şüphesiz dinden çıkar. Kafir olur. Çünkü bu konularda delil herkes için ortadadır. Bazı memleketlerde gördüğümüz kabirlere ibadet konusu da böyledir. Mesela Suudi Arabistan'da bu husus yaygınlaşmaktadır. İslam ülkelerinin pek çoğunda cehalet yayılmaktadır. Özellikle kabirlerle ve İslam'ın ahkamıyla hükmetme ile ilgili konularda kötü alimlerin yaydıkları batıl düşünceler insanları kuşkuya sürüklemektedir. Dolayısıyla inkarı küfrü gerektirecek tarzda deliller sunulmadıkça hiçbir muayyen şahıs tekfir edilmemelidir. İbn Teymiyye Kitabü'l-İman'da şöyle demiştir: "Bu mücmel iman sahipleri Müslüman oldukları ve Resulullah'ı mücmel olarak onayladıkları için sevap elde ederler. Bazıları onun kitap getirdiğini ya da ona meleğin vahiy indirdiğini bilmiyor olabilmektedir." ...peygamberin bunları haber verdiğini de bilmiyor olabilirler. Resulullah'ın bu noktalardaki haberleri onlara ulaşmamış ise... ...bunları nasıl tavsilli olarak tasdik edebilirler ki? Sadece mücmel olarak onun Allah'ın Rasul olduğuna... ...ve onun söylediği her şeyin doğru olduğuna inanmaları gerekir. Yani icmali olarak. Bir takım tavsiyatları bilemeyebilirler. Ey kıymetli kardeşim! İslam'ın kafirlerde dahi bulunması neredeyse tahayyül edilemeyecek... ...bu uzak faraziyesine bir bak. Yani... İtikadi ve ameli meseleler bir yana Kur'an'ın varlığından, Cebrail'in inişinden habersiz olmayı değerlendirmesini bir düşün. Resulullah'ı mücmel olarak onaylayan ve tasdik eden sevap kazanır diyor. Ama Kur'an'dan habersiz, yani Resulullah'a Kur'an diye bir kitap indirilen habersiz olan birisi, sırf Resul'ü mücmel olarak tasdiklediğinden dolayı ecir kazanır. Bir başka yerde ise şöyle demiştir. 72 fırka da böyledir. Onlardan münafık olanlar batında kafir sayılır. Münafık olmayanlar bilakis batında Allah ve Resulüne inananlar tevilde hata etseler dahi hataları ne olursa olsun batında kafir sayılmazlar. Belki işlerinde bir miktar nifak da olsa bu onları cehennemin en alt seviyesine indirmez. Bilakis o kişinin kalbi Resulullah'ın ancak doğruları söylediğine ve sadece hakka emrettiğine inanır. Kendisine ayet okunduğu, hadisler haberi verildiği zaman bunları düşünüp tefsirini bellediğinde daha önce teksip ettiğini tasdik eder. Yani bilmediği için yalanladığı şeyi tasdik etmeye başlar. Bu yeni bir tasdik ve iman anlamına gelir. İmanı artar. Zaten daha önce de kafir sayılmıyordu. Sadece cahil idi. İbni Hazm'da şöyle demiştir. Bir grup alim itikat ya da fetva alanında söylediği sözler sebebiyle tekfir edilemez kanaatindedir. Yani bir kimse iştahat eder ve vardı sonucun doğru olduğunu düşünürse, hakikatte de bu doğruysa iki ecir, hakikatte bu yanlışsa bir ecir alacaktır. Bu İbn-i Leyla, Ebu Hanife, Şafii, Süfyan-ı Sevri, Davud bin Ali gibi alimlerin ve bu konuda görüşünü bildiğimiz bütün sahabinin kanaatidir. Bu noktada sahabe arasında ihtilaf olduğunu bilmemekteyiz. Ancak namazı vaktin çıkmasına kadar terk edenler ile zekat vermeyenler, oruç tutmayanlar, Hacca gitmeyenler ve içki içenlerin tekfirinde farklı görüşler serdetmişlerdir. Aynı şekilde Rabbinin cismi bulunduğunu söyleyen bir kimse eğer cahil ya da tevle girmiş ise mazurdur, cezayı hak etmemiştir. Kendisine hakikatin öğretilmesi gerekir. Eğer Kur'an ve sünnetten deliller açıkça gösterilir ancak bunlara inkar ederse o zaman kafir sayılır ve mürtet ahkamı uygulanır. Bununla birlikte Allah'ın muayyen bir şahıs olduğuna, Allah'ın yarattıklarından birinin bedenine hulul ettiğine ve Resulullah'tan sonra İsa bin Meryem dışında peygamber geleceğine inanan kimselerin tekfir edileceğinde ihtilaf bulunmamaktadır. Yani bugün İskender'in e peygamberliğini tasdik edenlerin tekfir edileceğinde ihtilaf bulunmamaktadır. Çünkü bu konularda deliller herkes tarafından mağdumdur. Eğer bir kimse bunların hilafına delilleri de bilmediği için böyle inanıyorsa o da tekfir edilmez. Evet. İskender, İskender Cibir, tekfir mi edeceği yani? onlar Allah Resulü'nden başka bir peygamber kabul ettikleri için hatta bir de kitabı var diyorlar evet bir de doğru kitabının olduğunu söylüyorlar onların e, küfründe şüphe yok ama muayyen şahıslarından biri e, bu konuda gerçekten e, bilmiyorsa Kur'an'ın ve sünnetin böyle bir şey olamayacağını bildirdiğini bilmiyorsa o müstesna. Ama genel itibarıyla genel hüküm nedir? Allah Resulü'nden sonra bir peygamber nebi ya da Resulü'n gelmeyeceği bütün Müslümanlar tarafından bilinmektedir. öldürülmesi gerekiyor. Evet. Çok, çok yani mesela... Tabi olan çok evet. Birini hastaneye kaldırmışlar ya adam gece iki yada beklemişlerdi da mirci çıkmış mi Evet az bir kısım kaldı. Büyük günah işleyen Mürtekibül Kebir'e bölümüne kadar devam edelim inşallah. O da haftaya. Alimlere göre cehaletten maksat tebliğ ulaşmadığı için bilmemek olup kitap ve sünnetteki açık delillerden yüz çevirmek değildir. Yani cehalet başka bir şey kitap ve sünnetteki açık delillerden yüz çevirmek başka bir şey. Kendisine hüccetler arz edilen bir kimsenin emsalleri bu delilleri anlayıp şüpheleri zahil olduğu halde o şirkinde ısrar ediyorsa bu kimse Rabbimizin şu ayetlerinin kapsamına girer. Biz cehennem için cinlerden ve insanlardan öyle kimseler yarattık ki onların kalpleri vardır ama bu kalplerle idrak etmezler. Gözleri vardır onlarla görmezler, kulakları vardır onlarla işitmezler. Araf 179 Yunus 42. ayetinde onların içinde senin söylediklerini dinlemeye gelenler de var. Fakat sen sağırlara nasıl duyurabilirsin ki? Hele akıllarını da kullanmıyorlarsa. Araf 42. ayetinde de bir kısmına hidayet buyurdu. Bir kısmına da dalalet, sapıklık müstahak oldu. Çünkü onlar Allah'tan başka şeytanları dost edindiler. Bir de kendilerini doğru yolda zannediyorlar. Bu Araf 32 olacak 42 değil. Tekvir konusunda... Ona muhalif olanlardan biri. Hata eden müştehitler mazur ise Yahudi, Hristiyan, Mecusi ve diğer dinlerden insanlar da mazur sayın. Çünkü onlar da müştehittirler ve hayrı aramaktadırlar dedi. Ona şöyle cevap verdik. Bizler mazur saydıklarımızla da tekfir ettiklerimizi de kendi rey, zan ve hevamıza göre belirlemiyoruz. Bu Allah'ın yoludur. Allah dilemedikçe kimse cennet ya da cehenneme girmeyecektir. Bizler sadece... Allah ve Rasulünün mümin dediği kimselere iman nispet ederiz. Sadece Müslümanlar değil, dünyadaki hiç kimse Rasulullah'ın Müslümanlar dışındakileri küfre nispet ettiğinden kuşku duymamaktadır. Müslümanlar diğer dinlerden uzaktır ve sadece Rasulullah'ın getirdiklerine inanırlar. Bizler bu noktada dururuz. Aynı şekilde hiç kimse, Rasulullah'ın kendisine inananları, onun getirdiklerini tasdik edenleri ve diğer dinlerden uzak duranları mümin saydığından kuşku duymamaktadır. Bizler burada da durup ileri gitmemekteyiz. Müslüman dinden çıkmasına sebep olacak işler yapmışsa ve bu işlerin dinden çıkmaya sebep teşkil ettiği bildirilmişse o kişinin küfre girdiğine icma ile olsun olmasına hükmederiz. Eğer Müslümanlar bir şahsın dinden çıktığı noktasında icma etmişlerse bu icmaya da uyarız. Evet El Fasl Fil Milel Vel Ehva Vel Nihal isimli eserde i̇bn böyle diyor. Muhammed bin Abdülvehhab'da Keşf-ı adlı eserinde zatu Envat ile ilgili olarak şöyle diyor. Bu kıssa Müslümanların hatta alimlerin dahi bilmeden şirke düşebileceğini, onların bilgilendirilmesi ve bundan sakındırılması gerektiğini göstermektedir. Yine cahilin tevhidi anlamış durumdayız sözünün en büyük cehaletlerden ve şeytanın tuzaklarından biri olduğuna işaret etmektedir. Yine müştehit makamda bir Müslüman bilmeden küfür ifade eden bir söz söylerse uyarılır. İsrailoğulları ve Rasulullah'tan zaten vat belirlemesini isteyenler gibi tevbi ederse tekfir edilmez. Bu kıssa tekfir edilmeyeceğini göstermekle birlikte Rasulullah'ın yaptığı gibi şiddetli ifadelerle sakındırılmaları gerektiğine de işaret etmektedir. Bu son aktardığımız ifade Muhammed bin Abdülvehhab'ın kitabı tevhidde zikrettiği ''Rasulullah onları mazur görmemiş ve Allahu Ekber sizden öncekilerin adetlerini sürdüreceksiniz'' sözüyle reddetmiştir ifadesinin anlamıdır. Yani... Onları mazur görmemiş derken Onları tehdit etmeden de bırakmamıştır Sürekli yaptıkları fiilin Çirkinliğini de ifade etmiştir Bu anlamda Evet Keşif Şubat adlı eserindeki ifadesinden anlaşılan Bunun büyük şirk saydığı Ancak onların cehaleti Ve şirkten yeni kurtulmuş olmaları gibi Sebeplerle tekfir edilmedikleridir Hamid el-Faki de bunu tercih etmektedir Bu bizce de doğrudur Hatta Fiil olmaksızın sadece talep olsa da bu böyledir. Yani şirk fiili değil, şirk talebi olsa dahi böyledir. Zira küfrü talep edip onu istemek küfürdür. İşlememiş bile olsa. Peygamber aleyhissalatü vesselam onların sözünü bizim için ilah bul diyenlerin sözüyle eş değer görmüştür. Bu söz hiç kuşkusuz büyük küfürdür. Keşf-i Şubat'tan yapılan bu açık nakil, Muhammed bin Abdülvehhab'ın cehaletin özür sayılıp sayılmayacağı meselesindeki görüşünü ortaya koymaktadır. Buna göre cahiller tekvir edilmemelidir. Yani bir şahıs tevhid konularında dahi bilgisizse, tevhid konularında dahi bilgisizse, hem kendisine hem de çocuklarına göre bu şahıs ilk emirde tekvir edilmezler. Minhacu Ehlil Hak vel Itidal adlı resalesine şöyle der: Avamdan bir bedevinin kabri üzerine konmuş puta tapan cahil bir kimseyi tekvir edemiyorsak, onu tekfir etmeyeni ve onunla savaşmayan, savaşmayanı neden tekfir edeceğiz? Subhanallah. Bu ne büyük bir hatadır. Aynı sözler Torunu Abdullah bin Abdurrahman bin Hasan tarafından da ifade edilmiştir. Fethül Mecid fi Sherh Kitabut Tevhid adlı eserinde. Bu görüş söz konusu mesele hakkında selef ulemasının anlayışına kesinlikle muvafıktır. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha illante vekte ve estavfiruke ve etûbü ileyk. Elhamdülillahi <gülüyor> rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain.